şeylerden yola çıkıp ama şimdi aslında hani hep işte dili inceliyoruz diye bilimcinin yapmaya çalıştığı zaten o sistemi nasıl işlediğini ortaya koymaz. hocalarınızla birlikte zaten yıllardan beri bunlarla uğraşıyorsunuz. Ama şimdi içerisinde beyin olduğunu unutmayın demek için böyle başlamak istedim. beyin <gülüyor> dil diye başlamak istedim. Çünkü biliyorsunuz ııı aslında bu soyut olan bu sistem burada gerçekleşiyor, beyin de gerçekleşiyor değil mi? Çok eskiye dayanıyor biliyorsunuz hani dil, dil merakı, dilin nasıl oluştuğu, e, İlk dil nasıl olmuş, kimler ne demiş, nasıl e, ortaya çıkmış diye araştırmalar bayağı eskiye dayanıyor. Hatta e, eski şeye, Hint'e kadar uzanıyor araştırmalar. Ama e, 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle iş biraz daha ciddi, <gülüyor> 200 başı itibariyle sosyla birlikte. Bunu bir bunun bir sistem olduğu ortaya kondu. E, i̇şte ikinci bu unutulan Çomski'le birlikte de bir e, beyinde böyle bir şeyin, gerçek bir e, yapılanmanın var oldu. Ortaya çıktı Murat Borada sana bir göndermedi. Özellikle bana baktı. Özellikle de. sana söyledim zaten. Şimdi Boris'in <gülüyor> adını almazsam eğer günah koyarsın diye düşünüyorum o yüzden. Ee, şöyle açıklıyoruz, Evet beyni doğum öncesi ikiye ayırıyoruz. Doğum öncesi süreç ve doğum sonrası süreç diye adlandırabiliriz bunu. Doğum öncesi süreç bir e, beynin Doğum sırasında gerçekleştireceği tüm işlevleri ortaya koyabilmesi için bir yapılanma dönük. Ama bu e, işlevler içerisinde dil de var, bu işlevler içerisinde görme de var, nefes alma, burun, e, şey koşma, işte küçük parmağını oynatma, göz kırpma her türlü bilinçli e, işlevler de dahil olmak üzere her şeyin e, yapılandığı bir e, süreç doğumluluk Beyin yapılanıyor. Ya yani, o işlevleri yerine getirebilmek için geçirdiği bir evre, biz bunu biyolojik ve fizyolojik bir süreç diye adlandırıyoruz. Bu olmazsa olmaz bir süreç. Yani eğer bu ön hazırlık diye adlandırabileceğimiz bu dönem yaşanmazsa doğru orası sığındık bir şeyin gerçekleşmediğini sizler de tahmin edersiniz. Şimdi, bu olmazsa olmaz süreç evet çok önemli. Bu yapılanma süreci son derece önemli. Ama doğumla birlikte başlayan e, sosyal bilim hücrelerin genellikle sosyal süreç diye adlandırdığı süreç de en az e, bu süreç kadar önemli. Çünkü tamam beyin yapılanıyor yani beynin yapılanmasından kastımız şu 100 milyarın üzerinde sinir hücresiyle, nöron diyoruz biz e, beyin hücrelerinde çünkü beyin hücreleri vücudumuzun e, diğer bölgelerinde bulunan, bulunan hücrelerden daha farklı hücreler. Onları de farklı onların yapısı da daha farklı. Bu şeylerin nöronlar yüz milyarın üzerinde olan nöron sayısı çok gibi gözüküyor aslında ama çok da değil olduğu kadar olması gerektiği kadar bir yerde. Doğum öncesi bu süreçte şey yaşanıyor. Görev dağılımı. Yani hangi nöron gruplarının, hangi işlevi, e, e, benim hangi bölgesinde, hangi işlevi yerine getireceği doğum öncesinde belirlenmiş durumda. Görev dağılımı tamamlan, Doğum gerçekleşiyor. Şimdi bir koşul gerekiyor. Bu işlevlerin yerine gelmesi gerekiyor. Bu işlevlerin yerine gelebilmesinin ön koşulu da uyaran gel yani. Uyarandan kastettiğimizde beş duyumuz aracılığıyla e, gelen, işte bu ses dalgası olabilir, bu e, görüntü olabilir, şu dokunma olabilir, bu koku olabilir, vesaire vesaire. Beş duyumuz aracılığıyla uyaran gelmesi gerekiyor dış, dış dünyadan, dış gerçeklikten ve tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi içten, vücuttan da. Çünkü sadece... E, Dil üretmiyor. Dil ya da başka bir şey üretmiyor. Başka şeyleri de beyin e, yönetiyor. Biliyorsunuz. Kalbimizden şeye kadar. kaslarımıza varıncaya kadar. E, eğer burada bir aksaklık yaşanırsa, yani bu, bu da çok önemli bir süreç çünkü. O e, görev üstlenmiş olan beyin bölgeleri, e, belirli bir zaman dilimi içerisinde eğer bu uyaranı almazlarsa, ...işlerle kazanamıyorlar. Yani o işleri... ...yerine getiremiyorlar. Biz bunu kritik dönem... ...diye adlandırıyoruz. Belki yani bu kritik dönem kavramını siz... <gülüyor> ...anadilediğin mi, e, mi... ...üzerine okuduysanız... ...çılıştıysanız... ...bilginiz vardır. E, Dilediğin mi için de o kritik dönemden... ...söz edilir. Yani belirli bir zaman dilimi içerisinde... ...uyaran almadığı zaman... O işlevi üstlenmiş olan e, nöron grupları çalışmıyor. Hatta yani ben kedi düşkün olan bir insan. Bütün hayvanları çok seviyorum ama kedici tarafım daha ağır basıyor. Bu e, için sızlayarak e, bunu okumuştum ama ne yapalım bu da bir gerçek. E, doğan bir kedi yavrusu Sağ gözleri hemen görmez de onları. Böyle biraz sersem bir şekilde bulunurlar ortalığında. <gülüyor> Ama yine de doğmuş bir kedi yavrusunu, bir gözünü hiç ışık düşmeyecek, retineye hiç ışık düşmeyecek şekilde kapatıyorlar. Sadece bir gözünü. Başka hiçbir şey yok. Bir kedi dolaşıyordu, yavaş yavaş büyümeye başlıyordu. E, iki ay kadar hiç açılmıyor ve öylesine sıkı bir şekilde kapatılmış ki hiç ışık düşmüyor retineye. İki ay sonra açıyorlar, o bandını çıkarıyorlar. Görme bölgesinde hiçbir şey yok. En ufak bir ıı, hasar yok böyle bir görme bölgesinde ama göz görme. O göz görmeyi, görme yetisini gerçekleştiremiyor. Şimdi bu ıı, çok tipik bir ıı, şey, ıı, örnek. Bu her şey için geçerli diğer yetiler içinde geçer. Dil yetisi içinde biliyorsunuz aynı durum söz konusudur. Çok şey farklı görüşler de var bu konuda ama işte Léonardt'tır ilk olarak onu ortaya atan dildeki kritik yaş kavramını ortaya atan o aşağı 12 yaş demiştir ilk olarak işte 1900'li yıllarda bu konuda aya yani 12 yaşına kadar dile ilişkin girdi yoksa beyne ee, dile edilmesi olası değil diyerek. Ee, sonra 12 yaş biraz daha yukarıya çekildi ama tahmin edebileceğiniz gibi eğri bayağı, yani 15-16 yaşa kadar çekilmiş durumda aslında. Ee, eğri bayağı aşağı doğru düşmekte. Yani edilim süreci e, kimi zaman dil edilimi süreci şeyleri e, dil gelişimiyle de örtüştüğü için e, 15-16'ya kadar çekildi. E, bir dolu, işte kurt çocuk ya da vahşi çocuk diye e, tanınan şeyler e, ya da adlandırılan, dile maruz kalmamış, hiçbir şekilde dile maruz kalmamış e, çocukların dile yetiniminde e, çok zorlandıkları gözlemlenmiş olur Mutlaka e, haberiniz vardır, sizin de duymuşsunuzdur. Duymuş. Buna benzer bir dolu farklı alanlarda çalışmalar sürdürülürken e, tıpkı camiası. Ee, onlar da dille ilgili çalışmalar yapma, e, yapabiliyorlar. İşte e, Biz 800 yıllardan söz ediyoruz e, Broca ve Berlike söz konusu olduğu zaman çok adı geçer Broca ile Berlike'nin. İşte beyinde bölgeleri de var Buraka ile Berlike'de. Çünkü işte Broca bir şey e, hastasını gözlemlerken Hastanın dil konusunda çok büyük sıkıntılarının e, olduğunu gözlemliyor. Aslında baya bir şey var. Felç durumu var hastanın. Sadece iki sözcük, sözcük mi onlara. İki ses bileşimi ortaya koyabiliyor. Tam, tam diyebiliyor. E, öldükten sonra o zaman da böyle görüntülemeler yok. Öldükten sonra otopsi yapılıyor. İşte beyninin içerisinde frontal lobunda bir bölgenin bir kısmın hasarlı olduğu gözler veriyor. Tamam diyor, işte bu yüzden konuşuyor. Diyordu. Demek ki burası kodlama bölgesi. Buradan e, dil kodlanıyor. Adam e, bir 15-20 yıl geçtikten sonra bu sefer Berlik'e e, devreye giriyor. Aa onun da öyle bir hastası var. Felçli. E, ama o da konuşuyor. <gülüyor> konuşuyor aslında Esra sağmış bir sağlamış bir insan var. O bir konu da, hani, konuşup da bir şey söylemiyor. O da konuşuyor ama bir şey söylemiyor. Tut şeyler, tutarsız tümceler, anlamsız tümceler falan falan ama ses çıkartıyor. O da öldükten sonra gene otopsi fark ettik. Bu sefer o biraz daha aşağı bir bölgede e <gülüyor> temporal loktu diye anılan ya da şakatli olduğu anılan bölgede biraz sarı var ha. Işte. Burada da e, dilemiş gibi deniyor ve bir e, çok uzun diyorlar bir, bir broka verlik'e ve sol yarı küre eliyle günümüze kadar neredeyse geliyor. Şöyle ki e, dil sol yarı kürede üretilir, broka da kodlanır, verlikede kod çözülür. Dil Gördün abi, sonradan e, Angüler Gölü'ne giriyor işin içerisinde diye Allah'tan bir üçüncü bölge, Faryateloba e, yakın bir bölge. Bu ama okuma yazma öğrendikten sonra aktive olan bir bölge daha doğrusu benimdi. Ama değil, bu üçgen şey değil bu üçgenin içerisinde sıkıştım yıllar boyunca. Burada kodlama, burada kod çözme, burada da işte okuma yazmayı öğrendiğin zaman aktive olan bölgede de işte şey. Ee, okuma-yazma neyi gerçekleştiği. <gülüyor> Hala çocuklar şeylere açık bakarsanız eğer kime e, tıp kitaplarını açıp açık bakarsanız orada şeyle karşılaşırsınız. Lisan bölümüyle karşılaşırsınız. Tıplar dil demekten bekaz etmezler. Ee, dil organ olan dili Ona da karışmasın diye onlar lisan gereği dey veriyorlar. Diyor değil mi aramızda? <gülüyor> ben yüzlerde karşılaşıp söylediğim için rahatlıyım arkalarından da konuşuyorum. Ee, bu buraya sıkıştırıp kalmışlar tamam değil, burada, aynı, diyor burda Ali diyor 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra işte e, hatta 1990 sonrası. 1990'da tabii siz o zaman doğmamıştınız belki birçoğumuz, birçoğumuz <gülüyor> tamam ya da çok çok küçüktünüz öyle diye. Ya Murat Hoca'nın doğuş muydu burası 90'da? Doksan mı? Kısa pangol. Kısa pangol. Yani. Bisiklet oydu. Bisikleti bile tanıyorum. Bak Özgür Hoca'nın laf atmıyorum. Gördüğünüz gibi Murat Hoca'nın sakın. Atan inşallah orada bir yerde saklanmış. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, şey no, 1990'da Amerika Başkanı 10 e, yıl 2000 yılına kadar olan 10 yılı beyin 10 yılı ilan etti. Bütün dünya ee, Her yerde beyin çalışılsın. Beyin gizleri çözülecek diye buldu. 10 ee, yıl sonra 2000 yılına gelindiğinden sonra baktığında bir arka boyu yol gittiklerine gördüler. O kadar da kolay değil çünkü yani beyin görüntüleme aygıtları biraz daha genişledi etti falan filan ama e, yan son yıllarda gerçekten çok güzel çalışmalar yapılıyor ve en yeni tür sürekli çalışmalar. Çok sıkı takip veriliyor. Şimdi artık diyorlar ki hayır. Eee beynin tamamı da değil var. Bunu biz daha önce söyledik diye bilimciler. Bize inanmadılar. Şimdi kederi görüntülemeli aygıtları kullanı görüntülemeyi aygıtlarını kullanarak, aygıtlarını kullanarak e, ortaya koydular. Hayır dedik, dedik, bu kadar dar bir alana sıkışık çalışan bir sistem olamaz mümkün değil. Sözgelimi sağ yarı küre tamamen yok sayılıyordu onlar tarafında. Sadece sol yarı kürenin işlevi diye görülüyordu. Bu da aslında son derece beynin, beyin çok büyük bir sistem. Onun işleyişine aykırı olan bir şey zaten. Yani hiçbir şey böyle çalışmıyor. Evet, beyinde bir takım sorumlu bölgeler var bir takım işlevler için. Bu da son derece doğal Ama onlar organize bölgeleridir. Yani söz gibi bellek, beyinde şu kadarcık bir yerde olabilir mi sizce? Olamaz, mümkün değil. Beynin tamamı, nöronlarda saklanıyor her şeyi çünkü. Benim tamamı bellek aslında. Ha, o, o şu kadarcık olan onun adı ne? Hadi bakalım söyle. O şu kadarcık bellekten sorumlu olan denilen hani <gülüyor> dala değil, hayır. Hipotolams. <gülüyor> Hipotolams. Hi yani bu. O sadece bir yönetim. <gülüyor> Neyin ...geriye ulaşılması gerektiğine idare merkezi diye <gülüyor> Bütün işleri için şey söz veriyorsunuz zaten. Dil gibi de. çok karmaşık bir sistem. şu kadarcık bir yerde olamaz. Hatta en son araştırmalar, beyincik ee, diye adlandırdığımız ee, bölgenin de dilden bir sorumlu olduğunu, hatta bir tür depo olduğunu söylüyor açıkçası. İki yarı küre birbirinden yani aynı gibi gözüküyor. Sol bir revze daha büyük. Sağ bir parçacık <gülüyor> ama çok çok az. Küçük. İşlevleri farklı. Çok önemli bir şey. Yani e, her iki yarı kürenin üstlenmiş olduğu işlevler farklı. Ama sol yarı kürenin işlevlerinin izi sağda izi. Sağ yarı küre işlevlerinin izi solda. Bir tür önlenme, bir tür yedekleme mi? Nasıl adlandırırsanız adlandırın. Yani aslında işte ne diyelim? Işte çözümleme yetisi, sol yarı kürenin analitiktir çünkü sol yarı küre. Çözümleme yetisi şeyler doğuştan bir takım sorunlarla doğmuş olan ve beyninin bir yarı küresi doğumun hemen sonrasında alınma durumunda kalan çocuklarda işlev kaybını çok fazla olmadı. Çok yüksek durumda değil ama yine de götürebilecek hayatını sürdürebilecek ölçüde olduğu gözlemlendikten sonra bu sonuca varılıyor zaten. Tüm araştırmalarda ona dayalı. İki yarı kürenin hem iş, e, yüklendikleri, üstlendikleri işlemler birbirinden farklı, hem de e, işleyiş biçimlerine bağlı olarak farklı. Sol yarı küre tek odaklı diye adlandırdığım bir şekilde bilgi işliyor, derinlemesine işliyor, bütün ayrıntılarıyla. Ama sağ yarı küre çağrışmsal çalışıyor, çok odaklı çalışıyor. E, o yüzden söz gelimi yeni bilgi, Yeni bilgi beyne ulaştığı zaman önce sağ yarı küredi. Ne olursa olsun önce sağ yarı küredi işlemleri. Hatta ıı, örgün eğitim kurumlarında ıı, ya başlayıncaya kadar bütün çocukların ıı, sağ yarı küre baskın olduğunu söylenir. Neden? Hani bir beyin baskılığından söz edilir ya işte sol baskın ya da sağ baskın Hani? Ee, bizim çocukların sağ yarı baskı. <gülüyor> Neden? Daha yaratıcılar, daha yaratıcılar. Yeni bilgi geliyor. Düşünebiliyor <gülüyor> i̇şte musun? Doğduğu <gülüyor> andan itibaren o beş duyu aracılığıyla muazzam bir girdi bombardımanı var. Ve gelen her şey yeni bilgi. Gördüğü, tattığı, tanıdığı her şey yeni bilgi. O yüzden sağ yarı küre çok daha baskı. Sağ e, sürekli olarak bağlantı kuruyor, gelen e, girdiği, daha önce girmiş olanlarla ilişkilendirerek anlamlandırıyor. Bağlantı kuruyor, yere yerleştiriyor. Solun buradan bir var mı? Tabii ki var. Sola gidenler, sola yerleşmesi gerekenler sola da yerleşiyorlar. Ama sağ daha baskın çalışıyor. Yaratıcılık vesaire çok daha ön planda dediğim gibi. <gülüyor> bir araştırma kitabı yapılan bir araştırma hatta şunu ortaya Bu Örgün eğitim kurumlarında eğitime başlayıncaya kadar sağ yarı üyesi baskın olan çocuklar eğitim başladığı andan itibaren hani şey diyelim ilkokul diyelim orada eğitim başladığı andan itibaren sol baskına geçiş yapıyorlar. Neden? Aslında çok açık. Örgün eğitim kurumlarında ne ödüllendiriliyor? Evet. Sağ yarı kürenin Sol yarı kürenin. Yani evet. ne kadar güzel resim yaptığı, ne kadar e, yaratıcı olduğu, ne kadar güzel şeyler, masallar anlattığı, ya da ölgüler, a, anlattığı mı? Yoksa iki kere iki ne kaç ettiği mi e, ödüllendiriliyor? O zaman sola doğru kayış başlıyor. Ve e, hani... Dünyada biliyorsunuz hani baskınlık söz konusuysa salak ve sol salak cehennemiz biliyorsunuz sağlak ve solakları baktığımız zaman oran salaklardan yana ağır basıyor. Ömrün etkisi var yıllarca din motifinin çok fazla etkisi var. Neden bütün diller içe söz konusu satın her şey burada kimler oturuyor burada din motifleri burada burada iki tane melek oturuyor. Sağda oturan melek sevaplarınızı yazıyor, solda oturan melek günahlarınızı yazıyor. O yüzden sol kötü, sol kaka diye diye diye ee, şey, bastırılma yıllarca yaşanmış. O yüzden sayı oldukça düşükmüş. Şimdi şimdi bu baskı ortadan çok büyük ölçüde kalktığını düşünüyorum ben, e, azaldığını düşünüyorum. Yavaş yavaş e, solak diye adlandırdığımız e, <gülüyor> sağ yarı küresi baskın kişiler daha fazla olmaya başladı. Ben sizden, ben yerinizde olsam ikisini de iki yarı küreği de kullanmaya çalışıyorum. Birisinin baskın olması bir işe yaramıyor çünkü. açıkçası. Değil mi hocam? Ben temiz sağlık, temiz alakayım da ondan böyle... Ay, <gülüyor> şey Şimdi bu... ...şeyden sağ ve sol yarık ürenin bu şeysine bakarsak, işlev yüklenmelerine... ...dilin bileşenlerinin de ayrıştığını görüyoruz. Yani... O, o dört temel bileşen dediğimiz dört temel bileşen, kurucu bileşenler e, ve yorumlayıcı bileşenlerde e, ses bilimsel ve söz bileşen, hatta şimdi daha sonraki bir slaytta göreceksiniz yavaş yavaş söz sesiminden ayrılıp beşinci bileşen olarak ortaya çıkmaya çalışan bütün <gülüyor> bilimsel bileşen, sol yarı kürede ağırlıklı olarak e, ana bilimsel ve kullanılabileceği serbiyatik bileşen sağ yarı kürede işlemleniyor. Ama birbirleriyle sürekli olarak bağlantı içerisinde tahmin edebileyeceğimiz diyoruz. Log, biliyorsunuz şey, bölgeler. <gülüyor> Bölgelerden söz ediyoruz. E, alım log ya da fontal log dediğimiz e, log evrimde en son e, yani prefontal log dediğimiz de ön alım log. Bizim bütün üst bilissel var olduğu yer. O yüzden ben e, bizim çocuklara aman düşerken, değil mi? Kafanızı <gülüyor> bulmadı. Şurayı tutup, <gülüyor> yani üst bilissel işlevler giderse Doğan Hocam beni inşallah. Hakkı ettiler. Evet, evet. Orayı korumakta yarar var kesinlikle. Ama e, bütün şey, frontal evrimde en son tamamlanan e, bölgesi, şeyin şey, değilim üst işlevlerimiz orada bunun üst bilgisayar işlevlerimiz <gülüyor> üst bilgisayar ne kadar yakın ilişkisi olduğunu <gülüyor> özellikle sözcüsü çalışan hocalarımızla sonra tartışırız. Ee, Konuşmanın motor kontrolü de orada. Ses verilmişsiniz. Ee, bunların hepsi kanıtlandı açıkçası. Ee, sağ tarafta, ya yani sağ frontal nokta ürünsel anlam çözünmemesi yaşanıyor. Bir de çok önemli bir şey var tabi seçme ve değiştirme orada. bu da çok önemli Tabii ki pariyeterli olup çok önemli. İşte algılama, tanımlama, adlandırma vesaire. Orada yaşanıyor okuma yazma işleri de orada. Bundan söz etmemiz lazım. Bunu bir kez daha hönzamamız lazım. Çünkü beyindeki dilin nasıl işlediğini görebilmek için ayırıcı özellik kavramı altı çizilesi bir kavram. Hiçbir bilgi, hiçbir şey, hiçbir şey ne fotokopi biçiminde, ne tıpkı biçiminde, ne fotoğrafı çekilmiş biçiminde, bellekte yer alır. Her şeyin ayrıcı özellikleri var. En küçük birimden, hani dilden konuşuyorsak eğer, ses diyeceğiz, en küçük birim ağ sesi sözleri. A sesi, orada A olarak durmuyor, yorumlar. Ayırıcı, özellikle, yani ayırıcı, ayırıcı özellikleri de ses sözlükçesinde ayırıcı özellikleri ayırıcı özellikleri ağ sesinin işte arka dil olması düz bir ünlü olması aynı zamanda hadi dil bilimciler. üçüncü özelliği Özgür Hocam duyuyor musun? Yanıt vermiyor çocuklar geniş, geniş. ev eseniyiz duyuyor <gülüyor> musun? Şimdi, e, artı geniş artı düz artı, artı <gülüyor> özellikleri birer ayırıcı özellikli evet birer ayırıcı özellik. anın bir başka sesler söz geliri düz olma artı düz olma artı yuvarlak olsaydı bu özelliklerle birlikte başka bir ses oluşacaktı ya da eksi düz olsaydı ya da ne gibi eksi geniş olsaydı değil mi? başka bir ses çıkacaktı ayırıcı özellik bir nesnenin bir şey ne olursa olsun ee, söz gibi Özgür Can benim aramda e, hiçbir fark yok prototip olarak aynıyız cins olarak da aynıyız değil mi? başımız var saçlarımız var gözlerimiz var gözün üstünde kaşımız var bir burnumuz bir tane ağzımız iki tane kulağımız bizi birbirimizden ayıran ne peki Acı çözerleriz. Ve ben e, Özgecan hocanızı gördüğünüz zaman, aa Özgecan merhaba diyebiliyorsam tanıyabiliyorsam nasıl tanıyorum? Resmini mi çektim onu? Yerleştiriyorum. Onu gördüğüm anda yani benim retin ama oradan da görme bölgesine e, bütün bir şeyse e, Öz, Özgecan hocanızın bütün görüntüsü düştüğü anda beyinde inanılmaz bir faaliyet başlıyor. O saniyenin milyonda biri bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşiyor. Sağ yarı küre devrede bütünleme özelliği var çünkü. Tek tekleri bütünleyen sağ yarı küredir. Ne yapıyor? Ayırıcı özellikleri betimleyip Ö, bu özgecandır diye bana bilgi ulaştı. Ben de onun için onu, onu görür görmez Özge Değil mi? Ama sen benim fotoğrafımı çekiyorsun. <gülüyor> Ama hocam yine de önceden beyinde bir yerde bir şey olmaz. Hayır hocam olması... sağ ol. Biriniz devreye girin de biliyordunuz. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> diye uğraşıyorum ben de. Önceden yani beyinde özgecan Can olması lazım ki onunla bir karşılaştırıp bir e... şey olması gerek. Tabii hocam. Yani çünkü hiç tabii. karşılığı yoksa, bu Özgecan diyemez. Hayır diyemem. Diyemez. Yani, Şunu demeye çalışıyorum. Yani ben Özgecan'ı tanıdığım zaman onun fotoğrafını çekip aldığını da Özgecan etiketini koyup yerleştirmedim. Ben Özgecan'la birlikte işte, bir zaman geçirdim. Onu Özgecan olduğunu öğrendim ve yani bunlar belleklerde falan falan, falan falan da milyon tane başka şeyle şöyle söyleyeyim. Söz diye Özgecan Özgecan'la birlikte o kadar çok ateşlenen, fitil ateşlenen nöron var ki aslında. Mesela onu gördüğünüz <gülüyor> zaman Lütfi Hoca da ateşleniyor, o da geliyor. İlk tanıdığımda o araç, araç <gülüyor> Lütfi Hoca aracılıyor. Şimdi de, işte Semir Abis Hoca da geliyor sözlerine. <gülüyor> i̇şte e, bu binada değil de öbür binada, e, sorumlu binada, e, oturduğumuz zaman Hani şeyler de geliyor, anılar da geliyor. Hı hı. İşte, e, telefondaki ses, mesela işte, e, çok konuştuğunuz zaman telefondaki sesi, ses izi var çünkü. Hı. Bir böyle bir, var, e, bir şeyimiz var, depo sözcüğümüz var. Oraya geleceğim, hani işitsel yerine geldiğin zaman beyinde neler yaşanıyor? Nasıl tanımlıyor. Şu beyin köçünü nedir hocam? Ben şöyle duydum bunun için. Şimdi beyi gidiyor hocam. Dırdırın bir hanımın dırdırından kurtulmak isteyen bey evlen ettiği zaman oh. o beye beyin sütü gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu hocanız yapıyor. Ben yapıyorum vallahi benim için çoksun hiçbir yok. <gülüyor> Hayır. Bir söz gibi hocam bakın ses dalgaları kulağımıza bir konu şimdi ben bayağı bir zamandır sürekli ses üretiyorum ses dalgaları üretiyorum onlar size kulağımıza ulaşıyor içeriye kervin kriyotiporar lobu çıktı işitme bölgesine geldi andan itibaren algılama gerçekleştiğinde işte algılama tanımlama anlamlandırma falan diye süreçler başladı devam ediyor burada çok sevdiğim üç tane şey var belirli birzi belinde vardı. Üç tane işlemci benim farklı bölgelerindeki üç tane işlemci. Bir yandan sörf geldi yani bir yandan da gülüyordum. Ben e, böyle soyut tutları öğrencileri anlatıyorum ya yani burada öyle şeyler e, öğrencilerim var. Özellikle lisansta e, onlara bir takım soyutlukları anlatabilmek için bayağı tatlı atan bir insan yani her türlü şahada yapıyorum. Keşfettim kendimi sonunda. Ama yıllar önce bir hata yapmıştım. Çocuklar bilirler. Böyle beyni anlattım, beyindeki dilin nasıl işlediğini anlattım. Düşünebiliyor musunuz? Anatomi bilgisi size yapmayacağım. Sürekli anatomi bilgisi vermeye çalışıyorum. Eser. Benim de bir çocukluğum tuttu herhalde hani anlasınlar diye daha iyi anlasınlar diye ben küçük adamlardan söz ettim bakın çocuklar diyerek, Şimdi düşünün değil de küçük, küçük adamlar şimdi ne oldu? ses dalgaları geldi Şimdi da tüpün o geldi sen gülerek bakınca işte oradan küçük adamlar aldılar bir grup küçük adam. Şeye doğru, oraya doğru koşturdu. İşte oradan o görevi öbür küçük adamlara ver diye ben bir küçük adam senaryosu çizsin. Beyindeki küçük adamlar şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Somutladım. Hani çocuklar daha iyi anlasınlar diye hayatımı da <gülüyor> O sınıfın yarı sıra <gülüyor> gayet ciddi sorulara küçük adamlar da yaratık geldi ama çok ondan da yaratık <gülüyor> küçük adam zorlamıyorum diye bir şey ama yine de biraz daha basitleştirmeye çalışarak anlatmaya çalışıyor. Öğreniyorsun işte böyle. bunlar deneyim zaten başka bir şey değil şu üç işlemci çok şöyle önemli benim bir farklı bölgesinde. Bunlar ses dalgaları işitme bölgesine ulaştığı anda bu da işlemlemeye başlıyorlar. Kim konuşuyor? Ne söylüyor? Nasıl söylüyor? Bunun çözümlemesi. Şimdi bu anlamlandırmaya ulaştırıyoruz. Çünkü önce kim konuşuyor çözmek zorunda. Yani ses dalgası geldi bu halde geliyor. Ve ses dalgaları Dişi de ulaştığı anda e, ayrıca özellikle ile tanımlanıp sözcük örülüyor. sözcük sırı koymazsınız zaten anlamlandırma diye unutuluyor. Yok öyle bir şey. Yapamazsınız şey. E, sesin algılanması. Yani kim konuşuyor? <gülüyor> Ses tizi kime ait? Ses dediğimiz şey arşivde eşleştirmeye gidiliyor kim konuşuyor. Bunun bir şey işlemci bunu yapıyor. Birisi içerik çözülemesi gerekiyor. Ne anlatıyor, ne söylüyor diye. Temporal o en fazla. Devrede şaka kuruldu. Bu. bu ikinci işlem gibi işlemleri. Nasıl söylüyor? Bu bu ayrı bir konu. Bu ayrı bir konu. Nasıl söylüyorlar? Nedir? E Durun sen yani içerik çözümlemesiyle birlikte içerik anlamlandırması yapılacak tamam. Ama bir taraftan da benim sağ yarı küresinde sağ frontal yok başka olmak üzere ağırlıklı olmuyorum size. Ee, ses tonundaki duygu duruma bağlı olarak Ezgi'ye Ezgi'nin bileşenlerinden biridir. Ona bağlı olarak e, konuşucunun amacının, niyetinin çözümlenmesi yapılıyor. Ürünsel anlam dediğimiz anlam çözüm öbürünsel anlam çözümlemesiyle sözcüksel anlam çözümlemesi örtüşebilir de örtüşmeyebilir. De. Yani e, evde top oynama diye tembih ettiği top oynayıp en sevdiği e, vazosu kırıldığı zaman işte annenin aferin demesindeki çocuğun e, vaziyeti bir yerde annesinin karşısında e, perişan olmasının nedeni, anne aferin diyor aslında sözcüksel anlam çözülmesi yaptığı zaman takdir ediyor, beğeniyor. Bir beğeni sözcüğü çünkü aferin. Ama o aferin de e, tona yüklemiş olduğu duygudur o, ki o bürünsel anlamdır, e, onu oraya götürüyor. Kim konuşuyor, ne söylüyor, nasıl söylüyor bunun çözülemesi. Şimdi bu anlamlandırmaya ulaştırıyor bizi. Çünkü önce kim konuşuyor, çözmek zorunda. Yani ses dalgası geldi, toplu halde geliyor. Ve ses dalgaları işitli bölgesine ulaştığı anda e, ayrıca özellikleriyle tanımlanıp sözcük sınırı öneriyor. Sözcük sınırı koymazsanız zaten anlamlandırma diye unutuyor. Yok öyle bir şey yapamazsınız sesin algılanması. Yani kim konuşuyor? <gülüyor> Ses bizi kime ait? Ses şey Şeyi arşivde eşleştirmeye gidiliyor. Kim konuşuyor? Bunu bir şey işlemci bunu yapıyor. Birisi içerik çözülmesi yapıyor. Ne anlatıyor, ne söylüyor diye. Temporal log en fazla devrede çıkarılıyor. Bu, bu, bu ikinci işlemci, işlemci. Nasıl söylüyor? Bu bu ayrı bir konu, bu ayrı bir konu. Nasıl söylüyorlar nedir? Rüksel anlam çözülmesi. Yani içerik çözümlemesiyle birlikte içerik anlamlandırması yapılacak tamam. Ama bir taraftan da beni sağ küresinde sağ frontal başka olmak üzere ağır olmuyorum size. Ses tonundaki duygu duruma. Bağlı olarak Ezgi'ye, Ezgi'nin bileşenlerinden biridir. Ona bağlı olarak e, konuşucunun amacının, niyetinin çözümlenmesi yapılıyor. Ürünsel anlam dediğimiz anlam ve Ürünsel anlam çözümlemesiyle sözcüksel anlam çözümlemesi örtüşebilir de örtüşmeyebilir. De. Yani e, evde çok oynamadığı tehdit ettiği halde, top oynayıp en sevdiği e, vazosu kırıldığı zaman işte annenin aferin demesindeki e, çocukların çubun, bir yerde annesinin karşısında e, perişan olmasının nedeni anne afiyet diyor aslında. Sözcüksel anlam çözülmesi yaptığı zaman takdir ediyor. Beğeniyor. Bir beğeni sözcüğü çünkü aferin muaferinde e, tona yüklemiş olduğunu duygudur o. Ki o bürünsel anlamdır. E, onu oraya götürür. Yediğin altı beğendin mi diyor anne hani orada aslında. Akşam baban gelsin bak, bak neler yazacağım sana diyor. Ya anneler babayı beklerler cezalandırmış gibi diyor. <gülüyor> Babana söyleyeceğim. <suyu> Kızın <gülüyor> ayrım <gülüyor> tarzı. Sarılar var ya. Onlardan. <gülüyor> <gülüyor> İyi, havada uçuyor. <gülüyor> Gidiyor. Pürünsel ee, anlamın şöyle bir özelliği daha var. Onu da paylaşabilirsiniz biliyorsunuz da mutlaka ama anımsatmak üzere en azından. Dilediğimiz süreci başladığında e, yani gözümüzü dünyaya açtığımız andan itibaren ilk edindiğimiz dile ilişkin birim <gülüyor> daha sözcükler yok ortada Sesler daha doğrudur, edinilmemiş durumda. Ee, sözcüksel anlam daha yok ortada. Ama ilk edindiğimiz bürünsel anlam, prozotik anlamı ediniyoruz. Yani ses tonundaki duygu durumu edinmiyoruz. Ve bir büyüdüğümüz zaman da hocam, bir yani siz şu anda ben konuşurken, e, benim sözcüksel anlamımı, benim konuşmalarımdaki, İletilerindeki sözcüksel anlamı çözümlüyorsunuz ama bir taraftan da bürünsel anlamı da çözümlüyorsunuz. Beyin iki farklı bölgesinde bu çözümlemeler yaşanıyor. Bütünlüyor ondan sonra. Ee, ilişkilikte de önce ilk çözümlenen bürünsel Özür dilerim, ben. kim ama böyle. Yani bilimsel çözümler bunu ortaya koyuyor. Hocam, araya korkan birini de kabul <gülüyor> Edelim mi? devido bugün çok bir saat. Eee şöyle sadece bana sözcüklenme kurabını hatırlat. Toplam evet. şöyle onun hakkında İkinci olarak da şimdi çocuğun dil gelişim sürecinde ilk önce daha sözcüklere gelmeden önce ne var? İşte seslerin e, Ses sesli dış, dil dışı seslerin ve kimsesi söz konusu. Ve orada Prozodi aslında öyle şey değil mi? Yani İlk önce prozodiyle daha, başlıyor. Tabii tabii. Önce prozodiyle başlıyor. İlk edinilen ton zaten. Evet. İşte İlha ilk edinilen birim ton. Daha sonra işte ondan sonra bu, sesler, işte seslemler, sözcükler vesaire evet. geliyor. Yani bu bütün insan yaşamında aynı şey süreç devam ediyor aslında. Aynen öyle. Ben de bir çalışıyordum zaten. O yüzden kusura bakma dedim. Bir de bu işlem çok önemli. Bundan da hoşlanmayacaksın biliyorum ama ıı, ne kadar çok tanımlıyoruz değil mi? <gülüyor> Seçme birleştirme. Çünkü ya bütün e, beyinde e, hani ayırıcı özelliklerine ayrışarak bilgiler yerleşiyor ya. Ondan nasıl o bilgileri e, bir araya getirme mi İşte Sözcülerden söz ediyoruz. İçi bilim sözcükçesi de var, ses bilim sözcükçesi de var, anı sözcükçesi de var, bir dolu var aslında. Seçme birleştirme, düşünce sisteminden dil sistemine geçişin bir yolu aslında. Yani biz düşünce sistemiyle dil sistemi birbirinden farklı işleyen ki sistem. Ama bir arada çalışan bir sistem. Kavramlar düşünce sistemini oluşturuyor. Ama e, orada da ilişki var. Orada bir dizimsel e, ilişki söz konusu değil. Ama dil sistemi dizge çünkü değil mi? E, orada dizimsel ilişki var. Seçip birleştiriyoruz. Yani e, diyelim ki Ali'yi diye oluştururken dil'e, Ali diye bir şey, A, L, İ. Sözünçeden A seçiliyor, L seçiliyor, i seçiliyor önce İ, sonra L, sonra A diye değil. Birbiriyle ardışıklık ilişkisi içerisinde önce A, sonra L, sonra İ şeklinde birleştik diyor. Ve Ali çıktı ortaya. Böyle bir düzen var, böyle bir düzenek var. Her şeyde bu seçme birleşti. Ve çocuklar her sefer. Yani her e, ne diyeyim, her 15 dakikada bir söz veriyor. Ben aynı sözcüyü yinelemeye kalksam, evet desem. Her 15 dakikada bir. Gülce, hadi artık. Her 15 dakikada Gülüşmeler. Geç, geç, geç. git git git Tamam. Ee, e B Hı. E T yi. Evet diyorum. Her 15 dakikada bir evet Her seferinde sözcükler E Y B Y E Y T Y Bu dizimde birleş. Ama her şey beyin böyle çalışıyor, yani e, otomatiğe bağlanma diye bir şey yok. Şu anda, e, hocam senin beynin iflas etmek üzere diyebilirsiniz, çünkü sürekli olarak seçme birleştirme yapıyor. Seçiyor, birleştiriyor, komut veriyor, sese dönüştürüyor. O ses şu hali, aslında ürün, son nokta. Süreç de buradan başlıyor, burada bitiyor ama bir hiç merak edin <gülüyor> yok be yavrum bizim <gülüyor> örmedikler sonra sen hiç olmazsın merak etme hocam bu konuda aslında elbikiniz yani <gülüyor> <gülüyor> Yani istersen alanlar bilirler evlilik evet, bir seçim eleştirmeden bazı yani seslem gelip sözcükler sözcükleri de sonra birleştirip tümceler aslında Tabii, öbekler tümceler öyle evet. gidiyorsa ya zaten sözcümsel yapının işleyişini de yapın, işleyiş yapın <gülüyor> sözcüksel birleşen <gülüyor> de böyle işliyor zaten biz sesli yorulmayıcı bileşen bu arada Hayır, ses yorumlayıcı bileşen değil, kurucu bileşen. <gülüyor> ee, i̇şte kavga. Bunu Bunun kav, çok kavgasını yaptık ama, derste o yüzden şey şimdi. Şimdi mı? Şimdi yaksının huzurunuzda yapmayın <gülüyor> <gülüyor> ee, Bu bütün dünya böyle kabul ediyor hayatım kusura bakma. Ses olmadan senin onları yapmam mümkün değil, o yüzden kurucu bileşen. Yani kurucu bileşen ya da yorumlayıcı bileşen tanımı kimi eee zaman yanlış algılayabiliyor. Şöyle ki hani yorumlayıcı bileşen sanki dediğiniz zaman ikincil bir e, durum mükemmelsiniz diyor. Hayır hayır yok öyle bir şey mi? kesinlikle. Chomsky'nin kuramında öyle aslında. İkincil bir durum yok. Ben Just'in arasından <gülüyor> söz ediyorum. <gülüyor> tabii tabii yani politik şu an zaten hiç düzeye bakmıyorum. öyle çünkü. <gülüyor> yani e, şeyde e, has, şey, dekofun yoklara dekofun... baktığın <gülüyor> zaman zaten fark edebiliyorsun. Yani Sistem Dil sistemi dediğin sistem böyle bir sistem ki bir ucunda ıı, hepsi birbirine bağlı işleri. bir, bir tarafta bir aksam olduğu anda yorumlayıcı ya da ıı, kurucu demesine hiçbir şey fark etmeye hepsi gidiyor. Hepsi aksıyor. Ama kuruculuğu şuradan geliyor ses bir birleşine. Temel nokta. Yani ıı, kavramı ıı, tanımlayabilmek için ıı, ses birimlere gereksin. Yani sözcük dediğim birimi de oluşturabilmek için ses kurulu gereksin. O yüzden kurumcu bileşen bir konu geçiyor. Bunun başka motivasyonu var. Her bir kavramsan motivasyonları farklı. Ses açısından baktığınız zaman farklı bir kavramsal motivasyon noktaya koyuyorsunuz. Mesela e, şey, e, Selçuk Hoca'nınla e, şimdi aynı noktaya geldik ama başlarda yaptığımız en büyük kavgalardan biriydi. Mesela, şey, odak konusu odak atamız kurusunda. Ee, odak baştan belirleniyor diyorduk. E, odak... O da şu an kabul etti onu. Zaten zaten şey her şeyi sonradan kabul ediyor. <gülüyor> <ediyorum>. Yani severiği bir oluşturuyor. Her şeyi de sonra, söylüyoruz, söylüyoruz, söylendikten sonra kabul ediyoruz. Yani sortizm de aslında o. <gülüyor> Canlısı gibi acaba işlemlerine bir yavaşlama mı var kurama için? Var hocam. Şöyle ki <gülüyor> artık ben de birbiri çalışmak istemiyorum diyor. E, <gülüyor> yaşlandıkça halk yolunu bulunuysa <gülüyor> ben Yok biz başka bir şeyden kuş kullanıyoruz Murat. Hani eee e, Canlısı gibi şöyle bir metinle şey <gülüyor> ve selam tanımı da alınırsın. Yaşarken kendi kuramını e, sürekli revize eden tek kuramcı. Orası evet da ya o adam. şöyle bir şey bekliyor ben ölmeden bir iki gün önce. <gülüyor> tamam, falan, şaka ben şaka de. yaptım. Her <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki işte beyin araştırmaları onu şaka yapmadığını koyuyor ortaya. İyiyim. Sadece oradan gelmiyor yani. Ama eksikleri var mı? Var. Yani tanımlayamadığın şeyler var Bazı konuşuyoruz. konusuyoruz. Böyle acaba biz bir, <gülüyor> bir kandırıyoruz yani. Evet. Yani onu yapıyorsunuz <gülüyor> biraz. O <de>. biraz da <gülüyor> <Yani, gülüyor> çok da değil. <gülüyor> en azından e, zihinsel düğüm <gülüyor> düşünün <dinişimine> ise <gülüyor> kavramı doğru. <gülüyor> ya yani o, o konuda <gülüyor> <gülüyor> Chapsky'yi kimse karşı çıkmıyor zaten. Hocam, közemekte, közemekte Hocam. Diyorlar, şey. Hocam o atıyorlar Yok bir şey. kadar da değil. değil. <gülüyor> ben şahidim o kadar yapmadık. Hocam bu <gülüyor> biraz ucuz. aslında? Acaba o insanlar bir yerlerde kopanak yerim diyor anlatıyor. Yani şöyle bir şey. E, bu çok ilginç Eskiye döndüğünüz zaman, ya yani çok Tepeden inme çok iyi olmadı. Ya da sosun tepeden inme olmadı. Kilometre taşlarına baktığınız zaman ta geçmişler günü ise, Aslında keşke çocuklar tarihi de e, görebilseler, hani, okuyabilseler çok güzel olur. İşte, ee, çok, hepsi gel, yani, koperatta dahil olmalı. Koperatta yani, çok küçük düşünceler de vardı. O bir bir şey var. ama görüşü şu anda sizin anlattığınız aynı şekilde işte bir evren şey dünyası müzik dünyası <gülüş> oradan seçiyorsunuz sonra ses dünyasına geçiyorsunuz oradan seçiyorsunuz ama yer yer seviyinde şöyle bir şey istiyorum hocam eksiği -Eh. e -Eh. diyeceğim e Kopenhag'ın daha doğrusu o görüşün görüşü o ekoloji şeyisi eksiyi -Eh. çok fazla e kendi içerisinde kapanık durumda yani e başka şeylerden başka alanlardan başka tüm alanlarından destek almak gibi hiçbir Kaygıları olmadı, olmadı, kısır <gülüyor> bıraktı. Öyle Aha. yapmamış olsalar da eğer, bence gayet güzel gelişim devam eder ki, çoğumuz tabii ki pek çoğundan esinlenmiş o da kendisi Yani bir o piramdan söylediğiniz tıp adıp oluyor. Yani vahiy inmedi çoğumuz kiye e, bildiğim kadarıyla. Ya sosyal nasıl inmediyse sonra da inmedi. Her kadar kurucu diye kabul etmiyorsa da, Murat Hocam, müstesna bir şey solda diyemiyoruz. İki ayrılmış durumda. Ya yani Frontal yokta parçalı ses birimler var, sol frontal yokta, sağ frontal yokta parçalı üstü ses birimler var. Ama şöyle bir baktığınız zaman, hani şöyle yukarıdan e, baktığımız zaman, bir tolu alanının dille ilişkilendiğini görmek mümkün. Benim pek çok alanı, daha, yani ki bu çok kaba bir görüntü açıkçası. İki yarı kürenin de devrede, yani dil sisteminin eksiksiz bir şekilde çalışabilmesi için ki benim iki yarı küresinin de birlikte çalışması çok önemli. Öyle bir taraf daha iyi, bir taraf daha kötü. O eksik, öbür falan yok öyle şeyler. Ayırıyoruz yani bir şekilde. Konuştuk bunları aslında. hani ses bilimsel bileşen e, diye Ön üzerinde çok fazla da durmak istemiyorum açıkçası. Sözmüsel birleşiğini zaten Murat Hoca anlatıyor. Ön üzerinde <gülüyor> daha fazla. Durmayalım ama yani şeyin e, konuşma seslerini bir araya getir, sözcük üretiminin ilk aşamasını sesmüsel birleşen gerçekleştirdiği zaman sözmüsel birleşiğinin asıl temeli oluşmuş oluyor. Öbekleri oradan Türkçelere vesaire ulaşılması gerekiyor ve tabii ki zilgisel dil çerçevesinde gerçekleşiyor bütün bunlar. Bunu e, alan dışı e, başka bilim dallarında çalışan insanlara anlatmak kolay olmuyor biliyor musunuz? Ben veterinerleri anlatmaya çalıştım da bu kavram oldu ama hani çok, çok basit bir şey ama bize ama bilindik bir şey ya, alan hmm. Anam bileşen çok önemli bileşenlerimizden hepsi çok önemli. Yani bir tanesi öbüründen daha az önemli diyemezsiniz hiçbir şekilde. Diye. Çünkü bütünü oluşturan parçalar bunlar. Ama ne yazık ki an, e, ıı, çok yönde olduğu için Deme olabilir, bilmiyorum. Çok uzun yıllar ikmal edilmiş, çalışılması ihmal edilmiş alanlardan biri Anlam bilimi serdiği şey. öyle değil mi? Evet. Yani anlam bilim alan olarak da e, çok uzun yıllar üstündüyüm. E, hala ta, yok, şimdi yine bilgisel anlam bilim özellikle mi, daha e, yoğun olarak çalışılmaya başlandı. Ama Doğan Ucü bile söyler, Doğan Aksoy söylerdi yani anlam bilim ki, hani, e, onun yani, o alan doğayenlerden biri e, çok dünyada da çok az verdi çalışmalar. Kaçmış insanlar hep anlamla çalışmakta. Perspektifler girmiş işin içerisinde, ortada biz bütün karışmış falan. Hala öyle. Aslında bu güçlenmeleri mantığıyla konum işte bir anlam geliyor hayal var. benim de. Evet, evet. O daha bu yani genelde insan oldu şeyi somutlamaya daha yatkın. Soyutlamada, gibi gibi. Soyutlama da. Suyutlama işin içine girince, isteyesemeksiz kaçılıyor. Kaçılmıyor. Yaşadığımız evliliği işte şeyler. Dil Bilim, dilime bağlı olarak ya anlamın tamamen kaybolabilir de ama ya da daha geniş bir açıklamaları şey bulunabilir. Kaybolamaz hocam, kaybolamaz. Yani anlam ıı, anlam bir şeyleri, olmadan bir şeyleri açıklamakta çok zorlanıyoruz. Yani eee şu yani bildiğimiz söylediğimiz şundan işitsel girdinin beyne ulaştığı andan itibaren e, sürece baktığınız zaman tabii anlam da şey yapıyor bitiyor zaten o olmadan hiçbir şey olmuyor. mümkün değil. Bir de dil olmadan zaten gerçekleştiremediğimiz hiçbir şey. Yok. Zaten mikro düzeyde anlam anlaşılmadan makro düzeye geçmesi mümkün değil yani. Ay, o mikro, ama gel yani artık bu yaşa gelmiş olan insanların da makro düzeyine ulaşmış olmasını bekliyoruz hocam. Hayır, yani mikro düzeyden kastım benim anlam dilimcikler. E, her bir sözcüğün anlamına geldiğimizde hocam o girdiği an Ancak girdi. ondan sonra edebi bilimsel sürece e, şey anlamlandırmak mümkün olmadığı mikro düzeyde anlamlandırma mümkün değilse makro düzeyde olması zaten bekliyoruz. Tabii ama şöyle bir şey var şimdi hiç sandığımız gibi de değil, yani e, mikro düzeyden makro düzeye geçiş aslında çok erken bir yaşta gerçekleşiyor. Çok erken bir yaşta. Evet. Şimdi yıllarca e, insanlar şeyi tartışmışlar, bu güneşenler hani ortaya çıktıktan sonra e, öncelik-sonralık tartışmasını yapmışlar. Hangisi özel? Hayır, önce-sonra önce, diye bir şey yok. Aslında doğumla birlikte dördü aynı anda başlıyor. Zaten beynin farklı bölgelerini kullanıyorlar. Ee, dördü ayran yola çıkıyor ama... ...tamamlanma zamanları birbirinden farklı. Çünkü biri birine öncelik et, öncülük etmek zorunda bu. En son tamamlanan pragmatik bileşen. Yani e, ses bir önce tamamlanıyor, söz dizim ondan sonra tam, tamamlanma ama... ...bu şu anlama gelmiyor. E, süreç beraber akışı devam ediyor. Yani daha ortada sözcüksel anlam yokken bebeğin, e, işte annesinin ses tonundan e, etkilenerek ya da kendisiyle konuşmaya kalkan birinin ses tonundaki duygu durumu anlattırıp <gülüyor> ağlamaya başlaması sözcüksel anlamı rütüt değil. Hani hep ben çocuklara anımsarlar e, verdiğim örnektir. Hani, bir yeni kim bir bebeğin yanına gidip düz ıı, birimli ve çok sevimli, ıı, mutlu ses tonuyla ıı, ondan ne kadar onun ne kadar çirkin bir bebek olduğunu, ıı, ondan nefret ettiğinizi söyleyin. Gülere karşılık verecektir size. Bu aptallığından değil. Sizin sözcüksel anlam yok ortada daha. prozodik anlam var. Ö yüzden ondan ya da tersini yapın. Gidin çocuğun yanına onu ne kadar çok sevdiğiniz, onun ne kadar mükemmel bir bebek olduğunu, çok sert azarlı bir ses tonuyla, öfkeli bir ses tonuyla <gülüyor> söyle, Kaçları çırtıp ağlamaya başlayacaktır. Anlam çözümlemesi zaten yolun başından itibaren var. Onu bürünsel anlam çözümlemesi. Sözcüklere kavramlara ve sözcüklere ulaştıktan sonra sözcüksel anlam, sonra işte tümcesel anlam, yok yan anlam vs. Bunların yapılabilmesi için de beyinde destek bölgelerinin de gelişiyor olması lazım yani. Yani neden biz doğduğumuz andan itibaren ya da bir ay sonra konuşmaya baş, konuş, konuş. konuş... Allah, o zaman konuşmaya başlasak şey keşfederiz. Sonradan başlarız. Şu halimize bakın. <gülüyor> ee, Başlayamıyoruz. Yani Diğer destek bölgelerinin gelişimine gereksinimiz var çünkü. Dur işte yutakta, oydu, koydu konuşma organı gelişecek değil, bölgeler şeyler Ciğerim geniş, ondan sonra yapıyorum ancak bu işi. Ama bu arada pasif, alıcı roldeyim. Pasif olarak geliyor, girdiler. Belli işlemlenmeye devam ediyor Değişen yani, bir şey olmuyor yani. Ama biliyorsunuz bu özel yapıların bilimsel bileşen otizm e, alanı çalışılmaya başlandıktan sonra ortaya çıktı. Otistik çocuklarda bu bileşeni gelişmemeye veriyor ben Yukarıda düşünce sistemi kavramlar aşağıda da değilse diyorum. Tık tık tık tık tık tık, tık, tık beslenip, yani önce tasarımlıyoruz, düşünce sisteminde ne söyleyeceğimizi, hani o üç işlemci vardı ya, o işlemcinin bir de üretim aşamasını düşünür, kime, neyi, nasıl söyleyeceğim? Bu da var mı? Tabii ki var. Bunun tasarımını yapıyoruz. Önce bir senaryo yazılıyor. O yüzden düşünce sistemindeki kavramları, gereksinimimiz var. Sonra seçiyoruz, birleştiriyoruz. Beyin ortasından, burasından, burasından bitkileri alıyoruz. Motor kortekse komut veriyoruz. Ses yolu da oradan komutlar gidiyor. Sesler veriyor. titreşiyor, tikleşiliyor vesaire. Ürün çıkıyor Yol böyle bir yol. Ama her seferinde seçme birleştirme. Bir iki tane de örnek verip susuyorum. <gülüyor> Vallahi susacağım. <çok> İnanın. <gülüyor> ee, bizi e, dörük sağlayan yani hastalıklar üzerine çok fazla çalışmıyoruz aslında. Çalışmaktan da sıkıldık. Ee, ama bir zamanlar yaptığımız çalışmalar vardı. Dislex'i e, bir projemiz vardı. O tamamlandığı fizyolojiyle birlikte yaptığımız bir projeydi. Diseksi, çok ilginç bir alan. Diseksi bir hastalık değil biliyorsunuz, beynin farklı çalışması sonucunda, e, farklı üretimlerin oluştuğu durum. Diseksi için bir dolu şey söylenmiş yıllarca, okuma yazma ile ortaya çıkıyor çünkü. Yani anne baba daha önce fark edemediği için okuma yazma süreci başladığında ortaya çıkıyor. Yazamıyor, okuyamıyor, ters yazıyor, düşürüyor falan filan bir dolu bir şey yapıyor <gülüyor> çocuk. Ama ne zekasında bir sorun var, ne sosyalleşmesinde bir sorun var. Ee, hiçbir şey yok. O kadar çok dislektik var ki etrafımızda dislektiklerimizi almış olan Ünlüler daha yoğunluğu sayabiliriz. E, ki ben şey, e, Einstein'a kadar hissediğimizi sayabilirsiniz. Bizde de var, Türkiye'de de var. E, dili kullanan üstelikleri dolu insanlar. Ee, bu bir farklı biçimlenme. Bizi son yıllarda, yaptıkları araştırmalarda beyin elektriğindeki bir işleyiş farklılığının buna neden olduğu üzerinde duruyorlar. Bizim çalışmamızda da bir görüntüle çıkmıştı o zaten. Ee, i̇ki farklı hızda e, çalışan e, iki akım piri olması gerekenden biraz daha yavaş çalışınca eşleşme yapılamıyor. Okuma eğilimi dediğimiz şey aslında biliyorsunuz yazı birimlerle ses birimlerine eşleşmesi. Hocam <gülüyor> listeksiniz rahatlığından sonucu alınan da alınıyor mu tamamen? Hocam listekse doğduysan listektik olarak doğduysan listektik olarak ölüyorsun. İyileşme bundan... diye bir şey yok. Şu var ama. Eee farkına vardırılıp evet. strateji, <gülüyor> geliştiriliyor. Evet. strateji geliştiriliyor. Evet. Çünkü hepsi birbirinden farklı. Evet. Yani hiçbir dislektik bir diğeriyle aynı değil. Yani mahvit durumları da olabiliyor mu? Hocam doğuştansa yani sonradan bir takım dinasarlığı sorumlulukta dislektik belirtiler gösteriyor olabilir. Ama öyle değil de doğuştan geliyorsa eğer ömürün sonuna kadar güzel olarak kalacak. Sadece e, strateji geliştirebildiği için üstesinden Biz e, İngiltere'de yapılan ya da Amerika'da yapılan otistik çocuklarla yapılan şeylerle çalışmalarda adil düşürme mesela çok e, şey olarak, hani çok bir problem olarak görülüyor. Ama Türkiye'den, Türkiye'de Türkiye'den çok şey olduğu için. Düşünmezsiniz sorumluluğu o düşülmezse sorun oluyor. Çünkü çocuk adıl kullanımı yok. <gülüyor> rol yok çünkü hocam. Yani öğrendiğimizin yüklendiği rol onu öğreniyoruz ya. Önce egosentrik durumdayız. Ondan sonra sosyalleşiyoruz. Ben ve sen oluyor. İyi onunla eşleştiriyoruz. Yani rolle eşleştiriyoruz zaten. Sonra işte biz oluyor, onlar oluyor vesaire. Hayır. Onu gerçekleştiremediği anda da bitiyor zaten. Ya aşırı kullanıyor. Sürekli olarak ben, ben, ben diye gidiyor ama çoğu zaman da kendisinden adıyla üçüncü tek kişiyi bir şey mi söz Eğitsin, Çok küçük yaştan itibaren eğitilmeye çalışılıyor. Yani işte üç yaşında zaten ancak ilk testi okudanıyor otistiklere. Ee, ama şöyle yanlış yaklaşımlar da var. Şizofrenin e, ön belirtileri gibi bakanlar da oldu sikastik bölüm içerisinde. Hayır değil. O başka şey, o başka şey. <gülüyor> Bu da son sözümüz böyle